Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ey ve la Ey peygamber, Allah'tan sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphe yok ki Allah alim her şeyi hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. <gülüyor> Ve Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Şüphesiz ki Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. <gülüyor> o halde Allah'a tevekkül et çünkü vekil olarak Allah yeter. Ma j'al Allahu min ma ma Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi zihar yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler, ve doğru yola eriştirir. Udu'u humi abaihim ve ve Ve Onları evlatlıklarınızı kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Şayet babalarını bilmiyorsanız o takdirde bilin ki onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hakkında hata ettiğiniz şey hususunda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kastettiğinde günah vardır. Çünkü Allah gafur çok bağışlayandır. Rahim çok merhamet edendir. An-Nabiyyü avlâbil mu'minine min enfusihim ve ezvâduhum ummehâtuhum ve ulul arhâli ba'duhum avlâbi ba'din fi kitâbillâni minel mu'minîn <gülüyor> Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Zevceleri de onların analarıdır. Akrabalar ise Allah'ın kitabında birbirlerine miras hususunda diğer müminlerden ve muhacirlerden daha layıktırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik vaziyette bulunmanız müstesna. Bunlar kitapta yazılmıştır. <gülüyor> Ve İbrahim ve Musa ve İsa bin Meryem. Ve Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Muhtan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. <gülüyor> Ta ki Rabbin o doğru kimselere, peygambere doğruluklarından yaptıkları tebliğ hakkında sorsun. Kafirler için ise pek elemli bir azap hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> ey iman edenler Allah'ın size olan nimetini hatırlayın o vakit Hendek Harbi'nde size ordular gelmişti de onların üzerine bir rüzgar ve kendilerini görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ise ne yaparsanız hakkıyla görendir. İz min ve min minkum ve ve ve ve Hani onlar size üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Ve Allah hakkında türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz İşte orada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarılmışlardı Allah. O zaman münafıklarla kalplerinde bir hastalık bulunanlar ise Allah ve Resulü bize sadece boş bir vaatte bulunmuş diyorlardı. Yağmur <gülüyor> Yine o vakit o münafıklardan bir taife Ey Yesrib Medine halkı Burada sizin için duracak yer yok Hemen dönün demişti Onlardan bir fırkada gerçekten evlerimiz açık Korunmaya muhtaçtır diyerek Peygamberden izin istiyordu Halbuki o evleri açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Hem Medine'nin etrafından üzerlerine girilseydi de sonra kendilerinden, o münafıklardan fitne çıkarmaları, dinden çıkmaları istenseydi mutlaka bunu yaparlardı. Ve bundan fazla gecikmezlerdi. Halbuki daha önce onlar arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise mesuliyetlidir. firar in illa Ey Resul, de ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermez. Şayet kaçarsanız o takdirde dünyada ancak pek az faydalandırılırsınız. Kul men dellezi asimukum min allahi in arade bikum su'a in arade bikum su'an au arade bikum rahme ve la yegidûne lehum min dûnillâhi veliyyem Peki eğer size bir kötülük istese veya size bir rahmet dilese sizi Allah'tan koruyacak kim olabilir? Halbuki onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler.